her dalayette ateştedir. Allah hepimize hayır versin, razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemalini görmeyi nasip etsin kardeşlerim. Evet, bugünkü sıralı derslerin inşallah on ikincisini yapacağız. Allah bizlere anlatmayı hepimize güzel, anlayışlı olmayı nasip etsin. Evet. Benim dopingim de geldi. Hoş geldin Gazi Hocam. Evet kardeşlerim. Bugünkü sohbetimiz yine tevhid üzerine olacak inşallah. aleykümselam selam ve Hoş geldiniz. Niçin tevhide inanıyoruz? Neden? Bir tek ilah diyoruz. Çünkü kardeşlerim sadece insanlar değil Allah'tan başka canlı ve cansız bütün varlıklar kendilerine fayda verecek şeyleri sağlama zarar verecek şeyleri de uzaklaştırmak ihtiyacındadır. Kardeşlerim nimet ve lezzet türünden şeyler canlılara yarar sağlayan şeylerdir. Elem, azap türünden şeyler ise zarar veren şeylerdendir. Kardeşlerim biz yaratılan kullar için iki şey kaçınılmazdır. Birincisi faydalanılan lezzet alınan sevilen aranılan ve istenilen şey ikincisi ise bu maksada ulaştıran yardım ve destek olan ve istenmeyenlerin uzaklaştırılmasını sağlayan şey. Bu iki şey birbirinden ayrı şeylerdir kardeşlerim. Birincisi gaye. İkincisi ise bu gayeyi ulaştıran şey yani araçtır. Allah hepimizin imanını artırsın. Tevhidi anlamayı nasip etsin. İnsanoğlu kardeşlerim. Maalesef ilimden uzak, davetten uzak, yani Kur'an ve sünnetten uzak olunca gayeyi ve gayeye ulaştıran aracı karıştırmaya başlıyor. Yani şeytanın sağdan, soldan, önden, arkadan, yukarıdan, aşağıdan ona sarması o insanın hakka doğru gitmesine gitmesine, mani olacak birçok unsurun gelmesine sebep oluyor. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Demek ki birincisi gaye, ikincisi ise gayeye ulaştıran araç. Kardeşlerim burada da dört şey söz konusu bizim. Şimdi birincisi sevilen Bulunması istenilen, ikincisi sevilmeyen, tiksinilen, bulunmaması istenen şey, üçüncüsü sevilenin, istenenin elde edileceği araç, dördüncüsü sevilmeyenin uzaklaştıracağı araç. İşte bu dört şey sadece insanlar için değil, Belki bütün canlı varlıklar için zorunludur kardeşler. Bunlar olmadan ne varlıklarını sürdürebilirler ne de geliştirebilirler. Cansız varlıklar için ise başka şeyler söylemek gerekir. Evet kardeşlerim, demek ki tek ilaha ibadet etmek zorundayız. Allah'ı ilah olarak birlemenin birçok odak noktası vardır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle tek istenen, niyaz edilen ve amaçlanması kaçınılmaz olandır. Matlup olana ulaşmak için yardım edecek de odur. Gerisi istenmeyen şeylerdir. Onların uzaklaştırılmasında yardımcı olacak da Allah'tır kardeşlerim. Burada saydığımız dört şeyde sadece onun gücü yeter. Başkasının değil. İşte ancak sana kulluk eder. Ancak senden yardım isteriz. Ayetinin anlamı budur kardeşlerim. Allah hepimizi tevhid ehli kılsın. Cennete giren, hesapsız girenlerden eylesin. Kardeşlerim kulluk istenen ve aranılana ama en güzel şekilde ibadet etmeyi ifade eder. Yardım istenecek zat da isteğimize ulaşmak için yardım isteyeceğimiz varlıktır. İşte bunlardan birincisi uluhiyetin, ikincisi de rububiyetin kapsamına girer. Evet, Rabbim cehaletimize gidersin. İlmimizi arttırsın kardeşler. Demek ki burada ilah ve Rab kelimeleri ön plana çıkıyor. İlah, ilah edinilen bu nedenle severek, gönülden bağlanarak, yücelterek, büyük tanıyarak ona ibadet edilen varlık demektir. Yani her söz Düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü noktada ibadetleri takdim ettiğimiz varlığımız bizim ilahımızdır. Rabbim bizlere yardım etsin kardeşlerim. Rabb ise kulunu terbiye eden, yetiştiren, ona böyle bir yaratılış bağışlayan sonra nasıl kulluk yapacağı konusunu da içinde olmak üzere bütün durumlar için yol gösteren, hidayet veren varlık demektir. İşte Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi yalnız ona dayandın ve yalnız ona yöneldin diyor Kud suresinde. Evet kardeşler, Her şeyi bırakarak bir tek ona yönel. O doğunun ve batının vabıdır. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yok. O halde yalnız onu vekili dünya diyor. Evet. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşler. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz ayetiyle birlikte Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da bildirdiği birçok ayet, uluhiyet ve rububiyetin sıraladığı ayetlerdir. Allah Azze ve Celle kardeşlerim, yaratılmışları kendisine kulluk, ibadet etsinler, yani kendisini bilsinler, yani gönülden bağlansınlar, yani sevsinler, yani, ihlaslı olsunlar. Her şeyi kendisi için yapsınlar diye yaratmıştır. Allah bu akide üzerine yaşamayı nasip etsin bizlere. Bu nedenle kardeşlerim, kalpleri ancak, onun ismiyle, onun zikriyle yatışır, gözleri ahirette, onu görerek aydınlanır bir kurum. Ahirette vereceği nimetler arasında, kul için onun cemalini seyretmekten daha sevimli bir şey yoktur. Kardeşlerim, unutmayalım ki ahirette cemali seyretme, dünya nimetleri içinde de imandan daha büyük bir lütuf yok. Bize. Ona ibadet etmeleri ve onu ilah edinmeleri yaratılanların kendi ihtiyaçlarıdır. Onları yaratma ve onlara ilah olmakla çok büyük bir lütufta bulunmuştur. Rabbim hepimize anlayış versin. Bütün bunlar kardeşlerim, onlar için ulaşılmak istenen yegane gayedir. Ancak bu sayede harekete geçebilir, bir şeyler yapabilir, bunlar olmadan ne kurtuluşa erilebilir, ne nimete, ve ne de herhangi bir lezzete kavuşabilir insan. Evet. Unutmayalım ki kardeşlerim. iman insana bir lezzet verir. Bir huzur verir. Bir sukun verir. Bir kardeşlik verir. Bir paylaşma zevkini getirir. Eğer bu yoksa, kargaşa, ayrılık, muhabbetin olmadığı, ve insanların birbirini tırmaladığı bir dünya olur. Unutmayalım ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle kitabında kim diyor Rabbinin zikrinden kaçarsa onun için sıkıntılı bir hayat vardır. Kıyamet günü de kör olarak karşılanacak diyor kohada. İşte bu sebeple Allah'ın bağışlamayacağı tek suç kendisinin karşıdakini yarattığı halde ona mitler, yani şirk koşmasıdır. Allah bilerek, bilmeyerek şirk koşmaktan bizi de, neslimizi de korusun kardeşlerim. Dilediği kimsenin şirk dışındaki günahlarını da bağışlar kardeşlerim. İşte bu nedenle en güzel amel, La ilahe illallah'tır. Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. La ilahe illallah diyerek Allah'ı birlemek her şeyinde başıdır. Son sözdür. Aleyküm selamlar abone Hoş geldiniz. Evet kardeşlerim. Kelamcıların kabul ettikleri gibi yaratıkların evet sen bizim Rabbimizsin diyerek dillen söylediği Allah'ı Rab olarak birlemek tek başına yeterli değildir. Aksine aleyhlerine bir delil bir tutamamaktır. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam bir sözünde Rabbimiz şöyle buyurdu demiştir. Ey Adem oğlum her şeyi senin için yarattım. Seni de kendim için, üzerindeki hakkım için sakın benden gafil olup senin için yaratılanlara dalıp kalmayasın. İşte Allah'ın kulları üzerindeki hakkı budur kardeşlerim. Kullar ibadet edecek ve bu ibadetinde ona hiçbir şekilde şirk koşmayacaktır. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muazza soruyor. Ey Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Muaz, Allah ve Resulü en iyisini bilendir. Ey Allah'ın Resulü diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, ona kulluk etmeleri ve ona hiçbir şeyi eş koşmamaları. Bunu yaptıkları takdirde kulların, Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Muaz Allah ve Resulü en iyisini bilen birey Allah'ın Resulü dediğinde Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın da onlara azap etmemesidir buyuruyor. Aleyküm selam ve Hoş geldin Evet kardeşlerim Allah da zaten bunu sever. Buna ehil olanlardan hoşnut olur kendisine yönelenlerin tövbesini kabul eder. Üstelik kulun ağız tadı, mutluluğu ve erişeceği nimetler hep buradadır. Amin ağzım. sana da şeyim. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin bunu sevmesinin, bunun, bundan hoşlanmasının ne demek olduğunu şöyle bir düşünüyorum. Evet. Rabım hepinize hayır versin. Gerçekten Allahu Teala'dan başka kulun yatışıp huzur bulacağı, kendisine yönelip hisseder olacağı hiç bir sığınağı yoktur. Allah'tan başkasına kulluk ettikleri şeyi sevseler, aralarında bir sevgi bağı gelişse, bir tür zevk alsalar da aslında bu onlar için zehir katılmış şekerden aldıkları zevkten daha feci daha vahim bir yok oluştur kardeşlerim Rabbimiz subhanahu ve teala kitabında eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı gökler ve yer mahvolur arşın Rabb'i olan Allah onların yakıştırdıklarından çok yücedir diyor enbiyada evet neden mahvolurlardı? Çünkü göklerin ve yerin ayakta durması ancak bir hak ilahın bulunmasına bağlıdır kardeşlerim. Evet. Rabbim iç huzuru, ev huzuru, dış huzuru versin hepimizi. Tevhidin hakim olmasında bizi de neslimizi de Rabbim hayırda kullansın. Unutmayalım ki kardeşlerim Allah'tan başka ilahlar olsaydı bile bunların hak ilah olmaları mümkün değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin haşa ne bir adaşı var ne de denge. Öyleyse onlar da Allah'a özgü ve kainatın salah sebebi olan bu hak ilah olma sıfatı olamayacağından kainat mahvolur giderdi. Evet kardeşlerim Rabbim hepimize hayır versin, imanımızı artırsın. Kulun Allah'a ihtiyacı, ona kulluk etmesi, hiçbir şeyi ortak koşmaması gerekir. Zaten benzeri yok ki. Onunla mukayese edebilen bir şey olsun. Kardeşlerim ancak kulun Allah'a ihtiyacı ve ona duyduğu istek, bazı yönlerden bedenin yeme ve içmeye ihtiyacı olmasına benzer. Düşünün kardeşlerim, kulun hakikati kalbi ve ruhudur. İnsan hakikatinin kalbi ve ruhunun kendisinden başka ibadete layık hiçbir ilah olmayan Allah'tan başkasıyla huzura ermesi imkansızdır. Dünyada ancak onu zikretmekle huzur bulmabilir. Bu hakikat ona ulaşıncaya kadar çalışıp çabalamakta ve sonunda ona kavuşmaktır kardeşlerim. Mutlaka ona kavuşacak ve ona kavuşmadıkça kalp sukun bulmayacaktır. Rabbim hepimize anlayış versin. İşte feraset, marifet hepsi budur kardeşlerim. Evet. Hakka yönelen, ondan başkasını razı etmeye çalışmayan kul, Allah'tan başkasında bazı lezzet ve ferahlıkların olabileceği düşünülse bile bu sürekli olmaz. Aksine durmadan şekli değişir. Bugün şuna, yarın öbürüne karşı bir istek bir insan. Bugün şu şartlarda şundan zevk alan şöyle arabam olsun, şöyle evim olsun, şöyle yaşayayım, şunu yiyeyim, bunu yiyeyim. Yarın bu şartlar değişir. Zevk vermez. Artık o zevk ona bir yük olmaya başlar. Belki hiç çekilmez haladır. Zarar vermeye başlar. Halbuki ilah demek kendisinden hiçbir şekilde hiçbir zaman vazgeçilemez varlık demektir kardeşlerim. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Kul nerede olursa olsun onunla beraberdir. Onun içindir ki İbrahim Aleyhisselam'la alakalı gelen rivayette bakın en çok üzerinde durduğumuz kıssalardan bir tanesi üzerine gecenin karanlığı çöktüğünde bir yıldız görüyor. İşte bu benim Rabbimdir diyor kaybolduğunda ben kaybolanları sevmem diyor. Evet kardeşlerim. Bakara suresine gidiyorsunuz. Kur'an'ın kalbi dediğimiz en büyük ayet dediğimiz ayet el bakıyorsunuz. Allah ondan başka ibadete layık ilah olmayan o hay ve kayyum olan kendisini uyuklama ve uyku tutmayan göklerde ve yerde olanların hepsi onun olan, onun izni olmadan katında şefaat edilemeyen, onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilen, yarattıkları onun ilminden, kendisinin dilediği dışında hiçbir şeyi kavrayamayan, onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplayan, onların gözetilmesi ona ağır gelmeyen, o Ali ve asildir diyor kardeşlerim. Rabbim imanımızı artırsın. Hay ve kayyumun asla zeval bulmayacak, hiçbir şekilde yok olmayacak yegane daim ve baki varlık demektir. Allah ibadetlerinde bir olanı birleyenlerden eylesin. Unutmayalım ki kardeşlerim, Allah'ın mahlukatı kendisine kulluk etmeleri yani kendisini tanımaları gönülden bağlanmaları sevmeleri ve ihlaslı olmaları amacıyla yaratması esası iki temele dayanır. Yani Allah'a iman, kulluk onu sevmek ve yüceltmek bizzat insanın gıdası, gücü kurtuluşu ve onu ayakta tutan şeydir. İkincisi ise ahirette nail olacağımız Allah'ın cemalini seyretmek miyedir. Evet. Demek ki Allah'a iman, ona kulluk, onu sevme ve yüceltme bizzat insanın gıdası. Bizzat insanın aldığı gücü Kurtuluşu ve insana hayat veren, onu ayakta tutan şeydir kardeşlerim. İşte müminlerin hali budur. Kur'an'da anlatılan da budur. Evet. İbadetin bir külfet ve meşakkat olduğunu taşıyan kelamcılar Allah onları kahretsin bizden uzak kılsın. Bunlar her zaman yanılan insanlardır. Evet. İbadet bir teklif, yüklemedir. Allah Azze ve Celle her şeyi yaratmış, insana eğri ve doğruyu göstermiş, seç seç Hayrı seçersen karşılığında cennet, şerri seçersen karşılığında cehennem demiştir. Rabbim hayrı seçenlerden eylesin kardeşlerim. Demek ki dünyada Allah'a hakkıyla kulluk eden, onun emir ve nehilerini yerine getiren, ahirette de karşılık olarak Allah Azze ve Celle'nin cemalini seyretme nimetine sahip olacak kardeşler. Aleykümselam ve rahmet olsun kardeşler. Ama Allah'ın cemalini inkar eden burada ibadete külfet diyen tabii ki orada cemalden mahrum olacak kardeşler. Rabbim mahrum olmayanlardan eylesin bizleri. Evet. Allah azze ve Celle'nin cemalinden kulların alacağı nasip, hoşluk ve sonsuz nimet Ali sallallahu ve Selam'dan gelen şu duada olduğu gibi gerçektir kardeştir. Aleykümselamünaleyküm hoş geldiniz. Allah'ım cemalini seyretmenin lezzetine ermek ve darlığa, ziyana düşmeden fitneye uğrayıp Elim ayağım dolaşmadan sana kavuşmak ihtiyacını duymak isterimdir. Amin ya Rabbi. Evet kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım, cemalini seyretmenin lezzetine erme ve darlığa, ziyan'a düşmeden fitneye uğrayıp, elim ayağım dolaşmadan sana kavuşmak ihtiyacını duymak isterim diyor. evet kardeşlerim müslümin naklettiği bir rivayette Allah Azze ve Celle cennetliklere seslenecek dileyin benden ne isterseniz cennetlikler ya Rabbi daha ne isteyelim istediğimiz önümüzde, canımız ne istese, hemen onu bize nasip ediyoruz. Aleykümselam ve Aleykümselam. Yani ne arzulayalım? Canımız bir meyve istese, hemen yanı başımızda, ondan bir meyve kopardığımızda, yerinden bir başkası çıkıyor, o da ayrı bir lezzette. Gökte uçan bir kuşu yemek istesek, pişip tabakta geliyor, Keşke yemeseydim de cennette uçan bir kuş olsaydı dediğimizde yanımızdan pır uçup gidiyor. Daha ne isteyelim dediklerinde Allah Azze ve Celle onlara siz dünyadayken başınız dara geldiğinde sıkıştığınızda bir meseleniz olduğunda kime giderdiniz? Aleyküm selamlarım hoş geldiniz. Alimlerimize hadi gidin sana diyecek diyor. Kardeşlerim, an size de. Her fırka, tanıdıkları kendi alimlerine gidecekler ve Allah Azze ve Celle'nin kendilerine dediğini diyecekler. Alim onlara diyecek ki, siz dünyada neyi istiyordunuz? Cenneti. Başka, cennette cemalini iste insana diyecek. Diyor. Ve kardeşlerim, herkes, Allah Azze ve Celle'nin cemalini görmek isteyecek. Aleykümselam hoş geldiniz. Ve herkes ameli nispetinde, perdeler kalkacak, o subhan olan Allah'ı görecekler. Allah onlara cemalini seyretmekten daha büyük bir lütufta bulunmamıştır kardeşlerim. Allah'ın bizi mahrum etmesini Allah cennette cemalini görme lezzetini tadanlardan eylesin bizde demek ki kardeşlerim bu hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Allah'ın cennette cennetliklere verdiği nimetler sonsuz olduğu halde onların onun cemalini seyretmekten daha sevimli bir nimete nail olamayacaklar ifade edilir. Elbette onlar için en sevimli, en güzel nimet bu. Çünkü bundan alınan zevk ve duyulan lezzet başka şeyden alınamaz kardeşlerim. Sevilenin, arzu edenin duyurması lezzetidir bu. Aleykümselam varan mutlu Demek ki tevhidi güzel anlamamız gerekiyor. Bir şey insana ne kadar sevgili ise, sevgisi ne kadar fazla oluyorsa, onu elde etmenin lezzeti de o kadar güzel olur kardeşlerim. Evet, işte Allah'ı görme günü, ayette geçen mezit günü, cuma günü olduğu rivayetidir. Tabi bugün ahiret günlerinden bir gündür. Evet. Rabbim perdenin kalktığı cemalini gösterdiği o günde cemalini görme lezzetini taktırsın kardeşlerim. Düşünün. O gün Rabb'ı görememenin ızdırabı azapların en büyüğü değil mi? Onu görmenin lezzeti de mükafatların en yücesi değil mi? Öyleyse çalışan bunun için çalışsın. İnsanların yaratıklardan aldıkları nasip ise hiçbir zaman Allah'tan alacakları nasip derecesine denk olmaz. Evet. Demek ki ibadet edilen ilah tekmiş. Ona giden bir gaye ve bir de araç varmış. Allah hedefi güzelce anlayan ve o hedefe giden yolda iki asıl olan kitap ve sünnete sarılanlardan eylesin. Eğer şahsı, buna, bu ikisine sarılan şahıs hakikaten sıkı sıkıya sarılırsa hiçbir zaman yoldan çıkmaz ve yoldan çıkmış sapkınlar da onlara zarar veremez. Evet. Evet kardeşlerim. Zevk ve lezzet, mükafat, görememe ızdırapsa, azapların en büyük'dür. Evet kardeşlerim, kul Allah'tan başkasına ilgi duyarak bağlanır ve ondan Allah'a kulluk için muhtaç olduğundan fazlasını alırsa, bu o kula zarardır. İhtiyacından çok yer içerse zararını görür. Bir şeyi ölesiye içtiği su bile beraber gidecek kadar sevse bir gün gelir ya ondan bıkar veya ayrı düşer. Onun için istediğini sev nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap nasıl olsa karşılığını göreceksin. İstediğin gibi ol çünkü nasıl davranırsan sana da öyle davranılacaktır. Evet kardeşlerim. Her kim bir şeyi Allah'tan başkası için severse sevdiği o şey kendisine kendisiyle biraz beraber zarar verecek, azaba uğramasına neden olacaktır. Aleykümselam ve rahmetullah selamın. İşte bundan dolayı kardeşlerim Allah Azze ve Celle kitabında altın ve gümüşü biriktirip de bunları Allah yolunda harcamayanlar depo ettikleri şeyleri kıyamet gününde başı dazlak bir bahadır olarak karşılarında görecek o korkunç şey şakaklarından kavrayıp işte ben senin depo ettiğin malınım diyecek. Aleykümselam. Burasıdır. Hoş geldiniz. Evet kardeşlerim. Allah kıyamet günü der ki Ey Ademoğlu! Şimdi kim dünyada neyi dost edinmişse o kimseyi ona bırakıversen adalet olmaz mı? Evet. Rabbim kendisine dost olan, sevdiğini seven sevdiği amelleri sevenlerden eylesin unutmayalım ki kardeşlerim dost edinmenin kökünde sevgi vardır dostluğun kökeni sevgi artık kim Allah'tan başka bir şeyi severse kıyamet gününde Allah onu o dost edindiği şeye havale edecek ve onu cehennemine atacak cehennem ne kötü bir sondur Yine kardeşlerim, kim bir şeyi Allah'tan başka bir şey için severse, onu bulsa da kaybetse de zarar edecektir. Kaybederse ayrılık çekecek, üzülecek. Bulsa elde edeceği lezzetten daha çok sıkıntı çekecek. Evet. Kim Allah'tan başka bir şeyi, Allah'tan başka bir şey için severse, Uğrayacağı zarar edindiği yarardan fazla olur. Yaratıkların yükü omuzuna biner. Fakat Allah için, Allah yolunda olursa, böyle bir duruma düşmez. Çünkü böylesi bir sevgi, kula olgunluk ve güzellik verir kardeşlerim. Unutmayalım ki, dünyada melundur, içindeki her şey sadece Allah'ın zikri ve zikri peşinde olan şeyler hariç arkadaşlar Evet. Rabbim tevhidi güzel olanlardan eylesin kardeşler. Sevgiden sonra en önemli meselelerden birisi güvendir. Kulun yaratıklara dayanıp güvenmesi, güvendiği yerden zarar görmesine neden olur kardeşlerim. Bunlar bakın tevhitte çok önemli unsurlar olduğu için baştan beri huyların üzerinde duruyor. Kulun yaratıklara dayanıp güvenmesi güvendiği yerden zarar görmesine neden olur. Çünkü oradan yardım göremez. Eğer kul Allah'tan başkasına ümit bağlayıp güvenirse Mutlaka güvendiği dağlara karlar yağar. Allah'tan başkasından yardım bekledikçe yardımsız kalır. Çünkü Allah Azze ve Celle kendilerine destek olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Asla ilah edinenler kendilerine yapılan tapınışları kabul etmeyecek Tapın tapınılanlara kulluk yapıp ibadet edenlere karşı duracaklar diyor Meryem suresinde. Rabbim bilerek bilmeyerek şirke düşmekten bizi korusun. Demek ki sohbetimin başında da dediğim gibi yaratıklar arasındaki bu iki şey ilah edinme ve destek bekleme ibadet yani kulluk ve yardım istemekle aynıdır. Yani ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım ister. Demek ki kardeşlerim kulun saadet ve selameti neymiş? Sadece ve sadece her sözde, her işte, her amelde Allah'a kulluk yapma ve ondan yardım ister. Başkasına kul olması başkasından yardım istemesi, zararına, helak olmasına ve bozulmasına olur. Kardeşlerim, unutmayalım ki, Allah Azze ve Celle hiçbir şeye muhtaç değildir. Yaratılan her şeye baktığımızda, öyle bir yaratılmıştır ki, her yaratılan, yaratıcıya muhtaç olarak yaratılmıştır. Ki, Allah Azze ve Celle'nin hiçbir şeye muhtaç olmadığını bilelim. Her övgüye layık, her övgüden yücedir, cömerttir ve merhametlidir. Kuluna muhtaç olmadığı halde onlara veren, ihsan eden yalnızca O'dur. Düşünün, inliniz cinliniz, inananınız, küfredeniz, hepiniz benden bir şey isteseniz, ben de hepinize versem, bu aynen bir iğneyi bir deryaya batırıp çıkarttığınızda bir damla ya da hiçbir şey ifade eden kadar mülkümden eksik edersiniz diyor. Onun için kardeşlerim, Allah bizim için hayır ister, sıkıntımızı giderir. Ne kulundan bir fayda görmek için yapar bunları, ne de kendisinden bir zararı def etmek için sadece ve sadece bir rahmet ve bir lütuf olarak yapar. Ama unutmayalım ki unutmayalım ki kardeşlerim kullar ise yaptıkları bir şeyi ancak kendilerine bir pay çıkarmak için yaparlar. Deminki sözümü tekrarlayacak olursam yaratılan her şey Allah'a muhtaç yaratılmıştır. Allah Azze ve Celle kullarına yapmış olduğu bu lütuf onların kendisine bir şey yapsınlar veya bir çıkar olduğu için değil haşa. Ama kullarsa hiçbir şeyi karşılıksız yapmaz. Allah kendisine merhamet etsin. Bir gün bir alimin hayatını okuduğunda şöyledir. Nasihat ederken kendisinden nasihat isteyen talebesine hiçbir zaman hiçbir derdini kullara aşma. Kullardan da bir şey umma. İstediğini Allah'tan iste demiştir. Karşıdaki ise hiçbir mi şeydir. Hiçbir şeyim. Evet. Hiçbir şeyim. Çünkü insanlar, insanlara karşılıksız hiçbir zaman yardım etmez. Ya dünyalık bir menfaat ummak için, ya ululanmak için, ya da karşılığını Allah'tan ister diyor. Bu da menfaat edilerek diyor. Ama sen Allah Azze ve Celle'den istersen o sana karşılıksız verir diyor. Allah bizim tutansam, bu nasihati tutansan mı kullardan eylesin kardeşler. Evet. Demek ki kullar yaptıkları her şeyi ancak kendilerinin hayrına yaparlar. Ve bir pay çıkarırlar. Unutmayalım ki Ebu Bekir Efendimiz de bu, bu meselede bize en güzel örneklerden kendisi kızına iftira atan peygamberin hanımına iftira atan adamdan devamlı vermiş olduğu nafakayı kesince Allah Resulü ve vesselam kendisini çağırıyor soruyor. Bunu ne için veriyordun? Allah için. Niye kestin? Yaptığı bu hakaretten, şeyden dolayı. Allah için veriyorsan, vermeye devam et demiştir. Aleyküm selamlar. Hoş geldiniz. Demek ki Allah'ın rızası, Allah'ın sevgisi her şeyin üzerinde. Evet. İlgilerini bir başkasına sevgi gösterme, hürmette bulunma, bir menfaate Vasıta veya bir zarara engel olmak şeklinde insan ortaya koyar kardeşlerim. Her ne kadar bunlar da Allah'ın bir inayeti olmasıyla beraber, Onlar bu işleri eğer Allah için yapılmamışsa, Kendilerine pay çıktığı için yaparlar. Çünkü bir, bu kullar için eğer birini sevmişlerse, Artık ister içine ister dışına imrenmiş olsun bu sevgiden bekledikleri hedefe ulaşmak isterler. Evet kardeşlerim düşünün insan peygamberini severse onun yolunda giden insanları severse onları sevdiği zaman bu sevgilerine karşılık onlarla beraber olma onları görme ölmüşse rüyada görme Sözlerini işitme, aktarma ister insanlar. Aleyküm Hoş geldiniz. Aynı şekilde kim bir insanı yiğitliğinden, önemli bir mevkide olduğundan, güzelliğinden, asaletinden dolayı seviyorsa, bu sevgiden payına düşen bir çıkar bekliyordur. Onu sevmekten zevk almamış olsaydı sevmezdi bir hizmet veya mal sağlayarak ona fayda verseler veya duasıyla ona iştiyak etseler, bir düşmanın veya hastalığın zararını engelleseler durumu aynıdır. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Rabbim hepimize hayır versin. Gözetilen amacı anlayan sanmı kullardan eylesin bizi. Herkes çıkarcıdır. Herkesin kendi çıkarı vardır. Bu da bir yerde Allah'ın hikmetidir. O bu sayede yarattıklarının yararına olan şeyleri sağlar, dünya hayatında geçimlilikleri ayarlar. İnsanlara birbirinden yararlansınlar diye de farklı farklı seviyelerde yetiştirir ve var eder kardeşlerim. Düşünün Allah Azze ve Celle kitabında Kimini fakir, kimini zengin, kimini hastalıklı, kimini sa sağlıklı, kimini çocuklu, kimini çocuksuz vesaire birçok halde yarattığını söylüyor. Unutmayalım ki kardeşlerim, zengin olan fakiri düşünmek zorunda, kuvvetli olan zayıfı kollamak zorunda. İşte Allah Azze ve Celle insanlar birbirinden yararlansınlar diye farklı seviyelerde yaratmıştır. Ama onların zıttı olarak da bu farklılığı bir gurur, bir kibir insanlara tepeden bakma diye kullananlarınsa hep helak olduğunu anlatmıştır. Allah hep hayırda yarışanlardan eylesin bizde. Demek ki hiçbir yaratık öncelikle senin faydanı düşünmez. Aksine seni aracı olarak kendi çıkarlarını gözetir. Bu hep böyledir. İster kabul edelim, ister etmeyelim. Eğer adalete uyulmazsa bu senin zarar görmen pahasına da gerçekleşebilir. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size cehenneme girecek İlk üç kişiden haber vereyim mi diyor. Bir de bu belası vardır kardeşlerim. Ver ey Allahın Resulü dediklerinde, hayırsever zengin, Allah yolunda canını veren şehit ve alim demiştir. Allah Azze ve Celle bunun üçünü de hesaba çektiğinde, hayırsever zengine ne yaptın, mal verdim, mülk verdim dediğinde, ya Rabbi senin uğruna hem yedim hem ehlime yedirdim hem de senin uğruna infak ettim dediğinde Allah Azze ve Celle sen yalan söyledin. Şahit olan melekler sen yalan söyledin. Sen desinler diye dağıttın ve dediler de diyor. Aleyküm barındır, hoş Demek ki kardeşlerim İnsan yaptığı her amele dikkat edecek. Eğer dikkat etmezse muhakkak zarar görür. Evet. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle istediğini istediği için seçer. Çünkü onun sana ihtiyacı yok. Senden faydalanmaktan uzaktır. Bu ise bizim için bir menfaat. Ondan asla zarar gelmeyeceğini iyi düşünmemiz gerekir. İyilikler Allah'tan, kötülüklerse bizim kendi elimizde işlediklerimizdendir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım kardeşlerim. Bu düşünce bizi mahlukata bel bağlamaktan, onlardan bir çıkar beklemekten alıkoyar. Bu tevhidin en önemli cüzlerinden birisidir. Çünkü insanlar öncelikten seni düşünmedikleri gibi, öncelikle senin yararına olacak şeyleri de sağlayamazlar. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Onun için tevhid ehli onlara iyilik etmekten hiçbir zaman uzak durmayacak, istedikleri kadar eziyet de etseler, eziyetlerine katlanmaktan vazgeçmeyecek. Çünkü yaptığını Allah için yapmışsan ücretini de Allah'tan istiyorsan tevhid ehlinin şiarı budur hiçbir zaman iyilikten geri durmayacak ama eziyetlere katlanmakta da sabırlı olacak. Onlardan bir şey beklediği için değil Allah için iyilik edecek. Ne onlardan korkacak ne de onlara bel bağlayacak. Evet. İnsanlar için Allah'tan korkacak. Allah için insanlardan korkmayacak. İnsanlar için Allah'tan ümid edecek. Allah için insanlardan ümid etmeyecek. Evet. Rabbim hepimizi mutlaki olanlardan eylesin kardeşlerim. Allah hepimizi muttaki olanlardan eylesin. Unutmayalım ki Allah Azze ve Celle kitabında sizi yalnızca Allah için doyuruyoruz, sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz dediği insan suresinde naklettiği o tevhid ehlinden eylesin Rabbim bizlere. Demek ki yaratıkların büyük çoğunluğu sana zarar vermesi pahasına senden istifade ederek kendi ihtiyaçlarını elde etmek ister. Çünkü o an sana muhtaçtır. Muhtaç olduğu meseleyi gidermek için sana gelir. İhtiyacını elde ettikten sonra çeker gider ve başka hiçbir şey düşünmez. Sana korku, açlık ve hastalık gibi bir zarar gelecek olsa insanlar onu ancak Allah'ın izniyle giderebilir. Ve bunu yaparken kendilerinin varacağı hedeften başka bir şey de düşünmezler kardeşler. İnsanlar sana bir fayda sağlamaya çalışsa, ancak Allah'ın senin için belirlediği oranda bir fayda sağlayabilirler. Hepsi toplanıp zarar vermeye çalışsalar, yine ancak Allah'ın belirlediği kadar bir zarar verebilirler. Evet, demek ki iyilik de ancak Allah'ın izniyle zarardı. ancak Allah'ın izniyle. O halde onlara ümit bağlama ne kardeşlerim? Allah tevhid anlayanlardan eylesin. Rabbim kendisinden başka hiç kimseye bizi muhtaç etmesin. Unutmayalım ki Allah Resulü ve Selam bir gün bir sözünde güçsüz ve zayıf olanlarının sayesinde rızıklandırılıyor. Allah'ın yardımına erişiyorsunuz buyurmuş. Yani onların duaları, namazları ve ihlasları sayesinde. Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Sözümüzün özü şayet sen bile kendi menfaatini bilemiyorsan ona karşı yeterli değilsen gerektiği gibi isteyemiyorsan artık kendi yararını bilme ona güç yetirme ve onu istemek senden başkasına mı düşmüş? Eğer Allah Azze ve Celle'yi sen bilemezsen onun gücünü takdir edemezsen onun sonsuz fazlından faydalanamazsın kardeşlerim. Allah Resulü ve Vesselam'ın duasında ettiği gibi Allah'ım senin bildiğince senden hayır isterim. Senin kudretinle senden güç isterim. Senin sonsuz fazlımdan isterim. Çünkü senin gücün her şeye yeter. Benimki yetmez. Sen her şeyi bilirsin. Ben bilmem. Sensin bütün kaybı bilen. Amin Ya Rabbi. Amin Ya Rabbi. Demek ki kardeşlerim tek ilaha ibadet etmek zorundayız. Ve Allah'tan başka canlı ve cansız ne varsa kendisine fayda verecek şeyleri sağlama, zarar verecek şeyleri de uzaklaştırmak ihtiyacındadır. Nimet ve lezzet türünden her şey canlılara yarar sağlayan şeydir. Elem, azap türünden şeyler ise zarar veren şeylerdendir. Öyleyse Rabbim faydalanılan, lezzet alınan, sevilen, aranılan ve istenilen şey olan gayeye bizleri ulaştırsın. Bu maksada ulaştıran yardım ve destek olan ve istenmeyenlerin uzaklaşmasını sağlayan şeyden de bizleri uzak kılsın. La ilahe illallah deyip hayatını buna göre tanzim edenlerden eylesin. Allah'a iman eden, ona gereği gibi kulluk eden, onu seven, onu yücelten ve bununla ayakta duran ahirette de onun cemalini seyretmenin nimetine sahip olan hasanlı kullardan öylesin Bugünkü sohbetimizde inşallah buraya kadar Rabbim anlattığımız doğrularla yaşamayı hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Haneke Allahümme ve bihamdike Eşveden la ilahe illa ente Estağfurullah ve etubun Sözümü Allah'ın kelamıyla bitirmek istiyorum Elhamdülillah herhalde Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنذل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله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 لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نتينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا حاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانت